Bismillah, ve salatu vesselamu ala Resulillah. Abdest alırken gözlerin içini yıkamak gerekir mi? Değerli kardeşlerim, her zaman ifade ettiğimiz gibi ibadetlerin bütününde her ne olursa olsun bir delil üzere hareket etmek gerekir. Bu hususlar bize Allah ve Resul tarafından öğretilmiştir. Bize gelen bilgiler arasında, sahih rivayetler içerisinde e, gözün içinin yıkanması gerektiği hakkında abdest alırken gözün içinin yıkanması gerektiği hakkında bir delil bulunmamaktadır. Sadece yüzümüzü yıkamak emri vardır ayette. Dolayısıyla hakkında bir delil bulunmayan bu hususta e, batıl görüşlerin, boş görüşlerin peşine takılmanın anlamı bulunmamaktadır. Yüzümüzü yıkarız, abdestimizi güzel, abdestimizi güzelce alır ve ibadetimizi yaparız. Bunlar aşırılıklardır, şeytanın aldatmacasıdır. Böyle şeylere itibar etmemelidir. Alhamdulillah, Rabbil alamin.